Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inu ve nestağfiruhu ve növzü billahi min şururi enfusina ve min seyyati a'malina Men yehdihillah felamudilla lah, ve men yudlil felahadiyya lah Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la sharika lah ve neshadı anne Muhammede abdûhu ve resûl. Ama بعد, fya ibadallah, ittakullâh ve atiğû. İnnâ Allâh ma al-lazîn ittakû ve al-lazîn hûm muhsinû. Kâl Allâhü Teâlâ azza wajel, fi kitâbhi l-karîm. riba ve yurbi Vallahu la yuhibbu kullaka farin asim Ya ayyuhallazina amanu takullahu bazeru ma baqiya minar ribah in kuntum mu'mineen fe in lam taf'alu fa'zan wa harb minallahi wa rasulihi ve in tuttum felekum ru'us la tazlimuna ve la azim Okumuş olduğum ayet-i mal olarak Cenab-ı Hak Bakara Suresinin 276 ila 279 ayetleri arasında şöyle buyuruyor. Allah faizi mahveder. Yani faizden gelen gelirin bereketini giderir. Onu yok eder. Sadakaları ise çoğaltır. İçinde sadaka verilen malları bereketlendirir, artırır. Allah günahta ısrar eden günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez ey iman edenler Allah'tan korkun eğer gerçekten iman ediyorsanız faiz olarak artan miktarı almayın şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından ilan edilmiş bir harp ile karşı karşıya olduğunuzu iyi bilin eğer tövbe edip faizcilikten vazgeçmezseniz, vazgeçerseniz ana paranız, sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmiş olmazsınız ve haksızlığa da uğramazsınız. Sevgili kardeşler, Arapçada ve Kur'an-ı Kerim'de riba denilen faiz, alışveriş gibi meşru muameleler dışında paranın üzerinden zaman geçtiği için önceden belirlenen miktarda artmasıdır. Ticarette risk vardır. Faizde risk yoktur. Ticarette para veya mal artabileceği gibi eksilebilir de. Artarsa ne kadar artacağı da önceden bilinmez. Faiz ise hiç emek sarf etmeden paranın para kazanmasıdır rantçılıktır, sömürücülüktür. O yüzden İslam e, alın teri dökülmeden, emek sarf edilmeden sadece para sahiplerinin fazlaca para kazanmalarını meşru görmemiş ve e, böylece fakirlerin daha fakir, zenginlerin daha fakir, daha zengin olacağı bir e, gayri İslami gayri insani sistemi onaylamamıştır. Faizin kesin olarak haram kılındığını bildikten sonra bu işle uğraşanlara yani faiz alıp verenlere Kur'an'ın beş çeşit cezayı öngördüğü ifade edilir. Bir, Kur'an okumadığım daha önceki ayetinde faizle uğraşanların şeytan kalkmışa, şeytan çarpmış gibi kalkacaklarını ifade eder. Dolayısıyla onlar huzur yönüyle, e, mutluluk yönüyle, e, normal insanların sahip olacağı özelliklere sahip olamadıkları gibi stres ve bunalım içerisinde paranın eseri kölesi olarak e, şeytan çarpmış yani felçli, kötülüğün bir insanın durumu gibi psikolojileri bozukturlar ve hayattan huzur ve zevk alamazlar. Dünyaları böyle olduğu gibi tabi ahiretleri de az sonra beyan edileceği gibi feci olacaktır. İkincisi, kazandıkları paraların hayrını görmezler. Kazandıkları para rakam olarak artsa bile başka yönüyle hiç olmayacak masraflar çıkar, bereketi gider, daha az para ile insanlar rahat geçinirken onların geçim sıkıntısı ve benzeri problemleri olur. Allah faizi mahveder, sadakaları ise artırır. Üçüncü olarak nefeci bir durumdur ki faizle ilgilenen, faiz alan veya faiz veren kimseler Allah ve Rasulü ile savaş yapmış durumdadırlar. Bundan daha büyük bir fecaet herhalde bir Müslüman için, bir insan için düşünülmez. Dördüncüsü, bunlar faizde ısrar ederlerse inkar etmiş, küfre girmiş konumda olurlar. Allah, Ey iman edenler, gerçekten müminseniz Allah'tan korkun, faizden kalanı bırakın der. Gerçekten mümin olan faize devam etmez. Beşincisi de cehennemde ebedi kalacak olanlardır bunlar. Kur'an-ı Kerim kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir ve orada ebedi kalacaklardır buyurur Bakara 275'te. Dolayısıyla böylesine büyük cezalar vurgulanan bir durumda bir müminin faiz gibi böyle insanlık suçu olan bir harama devam etmesi beklenilemez, beklenilmemelidir. Alemler faiz yiyen kimsenin şahitliğinin kabul edilmeyeceğini vurgular. Çünkü faiz yemek en azından fasıklıktır, açıkça bir günah işlemektir denilir. Kur'an-ı Kerim'de faiz günahı için kullanılan bu sert ifadeler niye bu kadar ağır hükümler içerir? Allah küçük bir suça büyük cezalar vermez. Allah adildir. Zerre kadar kullarına zulmetmez. Faiz arkadaşlar Türkiye ölçeği içerisinde değerlendirilirse 80 milyon insanın cebinden paraları çalmak demektir. 80 milyon insanın hakkını gasp etmek demektir. Dolayısıyla bir kişinin bir kişinin malını çalan kimsenin eli kesiliyor da 80 milyon insana zulmeden onların paralarının azalmasını, eksilmesini gerektirecek bir suç işleyen kimseye Allah o suça eşit derecede cezalar veriyor. Dünyada da ahirette de. Normalde suçların cezası dünyada verilmez. Dünya ödül ve ceza yeri değil amel yeridir. imtihan alanıdır. Ama bazı suçların büyüklüğünden dolayı yeryüzü fesada uğramasın diye Allah onlara dünyada da bela ve musibetler verir ki diğer insanlara merhametinden ve hatta o insan dönsün diye ona da merhametinden dolayı. İşte bu ''Niye 80 milyon insanın cebinden para çalmış olsun, niye hırsızlık yapmış olsun, yasal paranın faizini alıyor, devlet uygun görmüş, herkes, bütün dünya bunu kabul etmiş.'' diyenler çıkabilir. Enflasyonun en büyük sebebi faizdir. Paranın değerinin düşmesinin temel gerekçesi faizdir. Dolayısıyla ne kadar faizleri artırırsanız paranın değerini o kadar düşürmüş olursunuz. İşte faizcilerin cebine giden para normal bütün vatandaşların enflasyon diye paranın değerinin düşmesiyle sağlanmış oluyor. Evet, cebimizden hep paralar faizcilere, rantçılara gidiyor. Faizci düzenlerin sayesinde. O yüzden bu cezaların büyüklüğü de bundan dolayıdır. Bu bütün topluma yönelik suçtur. Doğurgan bir vebaldir. Faizle iş yapan kimse bütün insanlara zulmettiğinden dolayı bu cezalara çarptırılır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan canavarın adıdır faiz. Kur'an ve sünnette en şiddetli dille yasaklanan faiz, müminler için hiçbir şekilde, hiçbir mazeretle, hiçbir bahaneyle müracaat edilmemesi gereken ciddi bir suçtur. insanlık suçudur. Sermayeye hakim olan gözü dönmüş modern faizci para babaları düşük bir yüzde ile aldıkları paraları büyük yüzdelerle devrederler. Hep büyük kârlar gözetirler. Rant devşirirler. Ve toplumlar devamlı faiz sayesinde fakirleşirler. Sadece iman yönü, sadece para yönüyle değil, iman ve ahlak yönüyle de fakirleşmeye sebeptir. O yüzden Resulullah faiz yiyeni, faiz yedireni, faiz işlemini yazanı bu işleme katiplik yapanı bunlara şahitlik yapanı lanetledi. Allah'ın laneti bunların üzerine olsun buyurdu. Buhari ve Müslim'in rivayeti. Evet. İslam faizi tümüyle reddeden bir sistem üzerine oturur. Kur'an-ı Kerim ehalallahu'l-bey'a ve harramer riba. Allah alışverişi helal kıldı, faizi ise haram kıldı der. Kapitalist sistemler faizi de normal, doğal gören, alışveriş gibi caiz gören sistemlerdir. Komünist sistemlerse alışverişi de caiz görmeyen, alışverişi de yasaklayan, bütün malın mülkü devlete ait kabul eden sistemdir. İslamsa ne aşırı özgürlük ne de aşırı bir zorluk ve sıkıntı içerisinde insanların yaşamasını istemez. Malın mülkün kapitalizmde olduğu gibi kişinin kendisine ait özgürce tasarruf edeceği bir mal olarak görmez. Malı, mülkü, parayı Allah'a ait olarak görür. İnsanın sadece emanet olarak ona geçici bir müddet sahip olduğunu vurgular. Ve ticareti alışverişi helal kılar, faizi ise haram kılar. Hem kapitalizmin hem komünizmin eksik ve zaaflarından münezzehtir din. Faize ve ekonomik zulme karşı olanlar, faizci sömürü düzenini devam ettirmek için gayret edenler kadar çaba göstermeden, Huzur ve adalet sağlanamaz. Faiz bir kan nehridir. Buraya giren kanlanır ve kokar. Faizli kredi alınmazsa Müslüman güçlenemez görüşü kesinlikle batıldır. Doğru olan Müslümanlar birleşmez ve şirketleşemezse güçsüz kalırlar görüşüdür. İslam'ın yasakladığı ve faillerine savaş ilan ettiği tefecilik, banka faizciliği, her ikisi de ciddi manada büyük günahlardandır. Onda ısrar eden kişiler de cehennemliktir. İslam yalnız ahiret nezamı olmadığı için faize getirdiği dünyevi cezalar da o oranda büyüktür. İslam hukukunda faizi helal gören kişi İslam dairesinin dışına çıkmış bir mürted kabul edilir. Mürted de müminlere ne varis olabilir ne de kendisinden sonrakilerine miras bırakabilir. Faizde ısrar eden dolayısıyla imanını kaybeden kişinin nikahı da gider. Yani evli olduğunu düşündüğü eşiyle mümkün ki zina etmiş olur. Kur'an ebedi cehennemliktir diyor. İma, faizde ısrar edenin imanının gideceğini söylüyor. Bunlar bir mümin için yeterli ifadeler değilse daha ne söylenmesi gerekir? Evet. Fıkıh alimlerine göre faiz alıp verenler eğer bir grupsa, bir topluluksa üzerlerine ordu gönderilerek kendileriyle savaşırılır. Malları da müsaadele olunur. Zaten onlar bırakın müminlerle Allah ve ile savaş yapmak konumundadırlar. Müminler de tabi ki Allah ve ile savaş yapanlara karşı seyirci kalamazlar. Evet. Halkın dertlerine derman olması gereken devlet halkın cebine el uzatıyor, bulduğunu alıyor, bulamadığını borçlandırıyor ve aldıklarını, çaldıklarını faizcilere sunuyor. Namaz kılan Müslümanlar bankalardan paralarını çekse sadece bankalar değil bankacı kapitalist sömürü düzeni de mümkün ki kendiliğinden yıkılacaktır. Müslümanlar Amerikan dolarını boykot etseler dolar tepe taklak düşecek. ABD çok kolay mümkün ki sadece bu yüzden tarihin çöplüğüne atılabilecektir. Yani küfür düzenlerini maalesef Müslümanlar güçlendiriyor onu ıı, devam ettiriyorlar. Bu vebal Müslümanlar için ıı, Allah'ın yardımının kendilerine gelmeyeceği şekilde dünyada da kendisini gösteriyor. Evet. Biraz da ıı, Türkiye'deki faizle ilgili problemler üzerinde durayım. Türkiye 2018 yılında ...dış borç faizlerine ödediğim miktarda... ...rekor kırdı. Türkiye... ...birinci geliyor bazı konularda. Hep gerilerde saymıyor. Saraydaki yöneticinin sözlerine bakarsanız... ...sanki iktidar faize karşı imiş... ...ve faiz oranlarını düşürmek istiyormuş gibi... ...bir intiba oluşur. Halbuki uygulamalar hiç de öyle değildir. 1999'da ve öncesinde yıllık 4-5 milyar dolar tutarında seyreden faiz oranları AKP'nin iktidara geldiği dönemden itibaren faizlerde yükseliş çok ciddi boyutlara ulaştı. Türkiye geçen sene faize 13,7 milyar dolar ödeyerek bir rekor kırdı. Bir yıl içinde ödenen Dış borç faizi olan yıllık 13 milyar 700 milyon dolarla ortalama kurdan hesaplanırsa 67 milyar lira ile kaç köprü, kaç fabrika, kaç okul, kaç hastane yapılabileceğini siz hesaplayın. Dünyadaki düzenden de bozuk Türkiye Cumhuriyeti'ndeki faiz düzeni. Yani çok basit bir örnek vereyim. Bir Alman'ın bir yılda ödediği faizi bir Türk bir ayda ödüyor. Onların bir senede ödediği faiz miktarını aynı borçlanma ile bir ayda ödemek zorunda bırakılıyor. Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu var. Ancak sadece dış borçları ve bunların faizini ödemiyor TC. TC. Bir de iç borç ödemeleri var. İç borç ödemelerinde devletin bankalara ödediği para 2017 yılında ana para borç olarak 60 milyar 400 milyon lira. Faiz ödemesi ise 39 milyar 300 milyon lira. Borç alınan paraya %66 oranında faiz ilave ederek bankaları daha zengin ediyor. 13 bankadan alıyor devlet bu yüzde altı oranında faizle parayı, iç borcu. Tabii bunlar halkın cebinden ödeniyor. Bu artan faizlerle dünya rekorları oluşturan bu faiz oranlarıyla ne gelecekmiş biliyor musunuz? Şeriat gelecek. Güldürmeyin insanı. Hazinenin borçlanma ihtiyacını işte sadece 13 bankadan karşılamak zorunda kalıyorlar ve faiz lobilerine ödediği ana para hariç faiz tutarı 708 milyar liraya ulaşıyor. Faiz yerine zekat verilse dünyada fakir kalmaz. Ve bu fazla para zenginlere, bankacılara efendim Yahudilere değil, fakirlere dağıltılsa dünyanın hali nasıl değişir? Evet, Türkiye'de son 10 yılda toplam 211 milyar dolar iç ve dış borç faizi ödendi. 211 milyar dolar. Türkiye'nin bu yıl ödemesi gereken borç faizleri de göz önünde bulundurulduğunda, bu rakam 245 milyar dolara yükseliyor. Son 10 yılda Türkiye yılda ortalama 21 milyar, ayda 1 milyar 761 milyon günde 57 milyon 918 bin saatte 2 milyon 413 bin dakikada 40 bin saniyede 670 dolar borç faizi ödemesi gerçekleştiriyor. Türk pazası ile söylersek günde 303 milyon saatte 12,6 milyon, dakikada 210 bin 600 ve saniyede 3510 lira faiz ödüyor. Yani ben bu hutbeyi okuduğum yarım saat içerisinde 6 milyon 300 bin lira 80 milyon insanın cebinden çalınmış oldu. Devlet tarafından olan faizden bahsediyorum bu. Halkın faizleri de ayrı ve devlet insanların hizmetinde güya. Ve faiz ödemesi bu şekilde. Dakikada 210 bin lira faiz için ödeniyor. Toki'nin yaptırdığı dairenin fiyatı aşağı yukarı bu civarda. Bunu baz aldığımızda Türkiye her bir saatte Devletin ödediği faiz ile 60 daire, her bir günde 1444 daire, ayda 43 bin, yılda 520 bin daire parasını faize ödüyor. Her yıl Bursa'daki evler kadar onların değerine eşit faiz ödeniyor. Yani her yıl bir Bursa'yı, iki yılda bir Ankara'yı faize karşılık ödüyoruz. Türk İşin araştırmasına göre açlık sınırı 2019 Nisan ayında 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı da 6.918 liraya yükseldi. Bu duruma göre asgari ücret alan bir işçi yoksulluk sınırının 3.5 kat altında maaş alıyor. 3.5 kat daha fazla almış olsa ancak yoksulluktan kurtulmuş olacak. Açlık sınırınınsa altında maaş alıyor, yani karnı bile doymuyor bu parayla. Bu faiz düzeni sayesinde Türkiye nüfusunun yüzde 90'ı gelirin üçte ikisini, yüzde onu ise üçte birini alıyor. Faizciler ceplerini ve kasalarını şişirirken Türkiye'de 16 milyon insan Yoksul 6 milyon insanımız ise işsiz. İslam devletinde ise durum nasıl olur? Allah Resulü'nün bildirdiği, ifade ettiği, belirlediği bir ölçüye göre devlet işinde çalışan bir görevli aldığı maaş ile bir ev, bir binek almalı ve bir hizmetçi edinebilmelidir. Ölçü budur insanların alacağı normal maaş konusunda maaşı ile bir ev, bir binek alabilmeli ve bir hizmetçi edinebilmelidir. Hatırlayın bunu kapitalist Avrupa bile yapıyordu. Almanya'ya işçi olarak gidenler bir iki sene sonra altlarında Mercedes'le hava atarak geliyorlardı. Tabi şimdi o durum biraz ne oldu? Kapitalizmin de çamları çalmaz hale geldi. Evet, bu ölçüyü peygamberimiz koymuştur. İşte faizci düzenle, faizi tümüyle yasaklayan İslami devlet arasındaki ekonomi yönüyle bir fark. İslam yaşanırken, mesela Ömer bin Abdülaziz döneminde zekat alacak insan bulamıyordu. Kişiler, biraz parası olanlar köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir geziyorlar, zekat kabul edecek insan arıyorlardı. Nasılsa birisi zekat kabul edince elini ayağını öpüyor, beni bu farzdan kurtardın diye ona dualar ediyordu. Şimdi mahalleye çıkın zekat dağıtıyorum deyin, zengini vesairesi, herhalde evinde kimse kalmaz, para almak zekat toplamak için evet ve iflas edenlerin onda dokuzundan fazlası intihar edenlerin en az yarısı faiz yüzünden bankalardan aldığı kredi yüzünden bu duruma düşmüştür bankaya para yatıranların temel bir gerekçesi var e kime güveneyim parayı nereye koyayım diye onlara sormak lazım. İçinizde varsa yine biraz kaba da olsa onlara sormak lazım. Senin karın mı daha kıymetli onun namusu kendisi yoksa paran mı daha kıymetli? Peki büyük ihtimalle diyecekti ki karın ve namusu daha kıymetli paradan. Peki karının kime güveniyorsun? İşe giderken evde yalnız bırakırken Allah'a emanet etmiyor musun onu? Karını Allah'a emanet ed edebiliyorsun da, güveniyorsun da paranı niye emanet edemiyorsun? Demek lazım. Veya demek ki senin paran namusundan daha kıymetli ki ona karşı farklı davranıyorsun demek gerekiyor. Evet. Dolayısıyla öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, güya faize karşıyız diyenler veya güya falan şeyi getirmek istediği varsayılanlar, bütün insanların cebine isteseler de istemeseler de banka kartını, kredi kartını, koydular ve faizsiz hiçbir şey yapamayacak hale gelindi. Faizden ne kadar kaçarsanız kaçın hadiste ifade edildiği gibi öyle bir zaman gelecek ki i, en azından faizin dumanı, tozu i, insanlara bulaşacak denilen bir zamanı yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla düzen herkesi faizci yaptı. Hacca gidenler bile helal paralarını bankaya yatırıp faiz parasıyla hacca gitmek zorunda bırakıldı. Beş kişi çalıştıran bir iş yeri sahibi elden parayı işçisine veremeyip bankaya götürüp işçi de bankadan almak mecburiyetine terk edildi. Bunların İslam'la ne alakası vardır? Çirkin bir kapitalizmle ne kadar bağlantısı vardır? Bunları hepimiz değerlendirelim. Evet. Ne mutlu başta faiz olmak üzere tüm haramlardan kaçınanlara, parayla imtihanı kazanıp Allah'la alışveriş yapabilenlere. Ela inne <speaking> ahsenel kelam ve ebleven nizam kelamullahil l-melikil aziz allam kema kal allahu tebareke ve teala fil-kelam ve izâ kuri'el Kur'an festemi'u leh ve ansı tu'la allekum turhamun Allahu Allah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi l-Rahman